Kıymetler kamra dostun Bir Gariplerin Kitabı forumunda da sizlerle beraberiz. Öncelikle hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyoruz. Bu programda muhterem hocamız Profesör Doktor Etem Cevizoğlu hocamız bizlere tasofi kavramlardan, tasofi usulalardan bahsediyorlar. Muhterem hocam bu ölüm konusundan devam ediyorduk. Şehrin Arızalı er isimli eserinde şöyle bir anekdot geçiyor. Yahya İstahri vefat etmek üzereyken çevresinde oturuyorduk diyor. İçimizden birisi Eşhedü en la ilahe illallah de dedi. Bunun üzerine Yahya yerinden doğruldu. İçimizden birinin elini tuttu ve ona Eşhedü en la ilahe illallah de dedi. Sonra kelime-i arz etti. Diye bu şekilde bir anekdottan bahsediliyor. Bu Yahya İstahri isimli bir sufinin ölüm anında başında geçen bir hadise. Yani sağlıklı olan kimselere kelime-i getirecek kadar uyanık ve huzur halindeydi. Yani ölen kişinin diye kuşeyri ekliyor. Dilerseniz buradan devam edebiliriz muhterem hocam. Yani buyurun efendim. Hamdulillahi Bismillahirrahmanirrahim. alaamin. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Alhamdulillahi Rabbi alaamin. Bismillahi r ve r-Rahim. Alhamdulillahi Rabbi alaamin. Bismillahi evet. dervişlerden sufilerden Yahya İsthari burada fukara kelimesini kullanıyor. Evet. Bizim şiirimiz şey. fukara yani fakir. fakir. Dervişe fakir deniliyor. Fakir ihtiyaçlı demektir. Nahnu fukarau ila Allah. Biz Allah'a muhtacız. Mudna Arabi'nin formülünü biliyorsunuz. Kişi ihtiyacına aşıktır. Evet. Bir insanın en büyük ihtiyacı hava mı, su mu, ekmek mi, yemek mi, evlenmek mi, para mı, pul mu, altın mı, gümüş mü, at mı, mercedes mi, araba mı? En büyük ihtiyacımız ne? Cevap. Bu saydıklarımızın hepsi sonlu ve ölümlü, nefisle alakalı ihtiyaçlardır. Sonlu. Ruhun ihtiyacı ruh sonsuzdur. Ölümsüz. Ölümsüzdür. Evet. Ruhun ihtiyacı geldiği yeredir. ...bu nefis dünyanın toprağından geldi... ...bu dünyaya bağlantılı. ...bu dünya ve ona bağlı nefis ölücüdür... ...ama ruh ölmez... ...sonsuzdur... ...zaman mekan ödüsüdür... ...ama nefsinin sonu var... ...ölecek, evet. güzeli var... Evet. ...biri sonlu, biri sonsuz... ...sonlu ihtiyaçlılık... ...ve sonsuz ihtiyaçlılık... ...en büyük... ...ihtiyaç... ...hepimizin Allah'a olması lazım iken... ...insanların... ...binde paraya ihtiyaç duyuyor. Maalesef. Kişi ihtiyacına aşıktır. İmza... ...Muhiddin Arabi. Ölümü 1240. Evet. Bunun üzerinde... ...hepi vahiy ...çok durmak lazım. Bu boş bir laf değil. İşte Mevlana Hazretleri de bunu... ...ifade ediyor. Bu konuyu... ...bundan on sene önce falan da... ...bir İstanbul'da sempozum oldu... ...Mevlana sempozum... Evet. ...Mevlana'nın... ...vefat edisinin... ...billem 100. senesi dünyaya gelişinin... veya da evet. e, öyle bir şey oldu... ...veyahut ölümünün... ölümünün 700. senesi... Hı -hı. William Çitik bu konuyu işleyen... ...bir tebliğ sunmuştu... Hı -hı. ...ihtiyaçını ne olduğunu biliyorsun... ...muhtacım... ...eksiklik var benimle manasına geliyor... O eksimi tamammak istiyorum eksiklik neyi gösteriyor aciyeti aciyet hiçliği gösteriyor fena makamını gösteriyor Onun çok fakir kelimesi hiçlik in farkına olan insan farkında olan insan kendi hiçliğinin kendi hiçliğinin farkında olan insan anlamına geliyor manası bu Evet onun için fukara diyor. Allah'a muhtaç daha Allah'a imanımız kemale ermedi İmanımız eksik. Noksan tamamlamaya çalışıyoruz. Onun için dervişlere fakir adı veriliyor. Fakir Kur'an tabiri. fukara u evet. Allah. Biz Allah'a muhtaçlarız. Bakın değerlendirmeye bakın. Evet. Nereden nereye getiriyoruz? Fukaradan biri anlatıyor. Yani dervişlerden biri anlatıyor. Benim Allah'a ihtiyacım çok diyen gruptan. ...paraya, altına, gümüşe, yemeğe, içmeye... ...eğlenmeye ihtiyaç değil... ...metafizik ihtiyaç... ...hani Abraham Maslow'un ...ihtiyaçlar hiyerarşi var... Evet. ...hiyerarşi... ...hiyerarşi of the needs... ...ihtiyaçlar hiyerarşısı... İhtiyaçlar hiyerarşisi. ...en aşağıda... ...insanın maddi ihtiyaçlarının... ...gidermesi, ondan sonra güven... ...inanmak ihtiyacı... ...ondan sonra güvenmek ihtiyacı... ...ondan sonra işte... ...kendini geliştirme self Kendini tekamül ettirme Olgunlaşma ihtiyacı en son Ama o hiyerarşinin Yukarıza çıktığı zaman Üçgen daralıyor biliyorsunuz Tabii. İnsanların 1999 yeme içme çoğalma ile uğraşıyor 1999 Bir üstte işte Güven hissine sahip olmak Ve güvenilme arzusu Ondan sonra sevme sevilme arzusu Ondan sonra da Kendini geliştirme arzusu ...en son soğukun konusunda bu olmuş oluyor. Hepsi ihtiyaç yani. Tabii. Hepsi ihtiyaç. Evet. Ama o, o yukarıdaki ihtiyacı hisseden insanların sayısı... ...bin kişide bir kişidir. Ama Kur'an-ı Kerimde ben bir ders yapmıştım... ...bu Erkan da ...on kişide bir kişi Allah ihtiyacını derin hisseder. Herkes hisseder. Ama yaratılışta, fıtratta Allah bu kabiliyeti... ...on kişide bir kişiye vermiştir. ...bununla ilgili ayetler vardı. Evet. Geriçesini evet. anlatmıştım. Ve sosyoloji, bilimi açısından da... ...bugünkü dünyamızda da... ...bunun açılımını bir geniş zaman olursa... ...bunu bir daha İnşallah tekrar hocam. yineleyelim. Olur hocam. Tekrar edelim, anlatalım. Bir kişi. Onun için herkesi kolundan tutup da... ...tutavvuf yoluna çekmeyiniz. Çünkü 3-5 sonra çıkıp gidecek. Kabiliyet vermiyor Allah herkese. Evet. O da bir lütuf yani demek ki. Öyle bir ikram. Gül innel mulkebliyedillah. Yü'ti hemen yaşa bu bir şeydir. Özel. Kulli, ne fazilet, fazıl, Allah'ın Allah elinde. Allah'ın elinde. Dile vermez. Niye veriyor? Bilmiyorum ki. Niye vermiyor? Onu da bilmiyorum ben. Evet. O eleştirilmez. On kişi de dokuz kişinin sofa girmemesi normal bir olay. On kişi de bir kişinin bütün dünyada insan yaratılış harmonisi içerisindeki oluşan fraktal. Yani onda bir, onda bir, onda bir. Yani onda bir insan çıkar, onda dokuza eşittir bu. Onun için Kur'an-ı Kerim'de sizden sabırlı on kişi yüz kişiye bedeldir diye ayet var. Evet, yüz kişiye bedeldir. Miyetun sabirinin bu müyeteyn. Ondan sonra o ayet kerime var. Bunu kaldıramamış insanlar. Evet. On kişi de bir kişi. Daha sonra... 100 kişide 200 kişi 200 kişi donanım doacak ama orijinal ayetin ilk geldiği şey gel sabırlı işte 10 kişi 100 kişiye bedel olacak ve hatta sabırlı 100 kişi 1000 kişiye beled olacak ama oran 1 e 10 bakın dikkat edin evet. gittim böyle bir yurrta konuşma yaptım bu Süleymancı arkadaşların yrdu oran müdürünnee sordum kaç yıldan beri müdürlük yapıyor Adam 35 yıldan beri burada müdürlük yapıyorum dedi bu kadar talebi yetiştiriyorsunuz. Konuşma yaptık, Kur'an tesiri yaptık. Bu görmüş olduğumuz talebe kaç 250. En sonunda hizmet için size kalacak talebe sayısı ne kadar? Evet. Size kalacak talebe sayısı ne kadar dedim? Hocam genelde 10 kişide bir kişi bize kalıyor. Hizmette aşkla devam ediyor. 9'u da sempatizan olarak kalıyor. Yani ...Arapça tabiriyle muhib. Hmm. O kadar. Muhib. Muhib olaraktı. Tabii. Yani severiz, saygı duyarız. Peki onun haliyle hallen... ...yok hallenmiyorum ben diyor. Bizim halimiz de hallenecek. Aşık 250-25 tamam. Ondan sonra Risale-i Nur talep eder. O zaman işte... Yazı, ...yazıcı grubuydu herhalde öyle hatırlıyorum. Oraya da gidiyorum. Merak ettim... ...yani Kur'an'da böyle bir ayet var... ...bire on diye bir oran var, altın oran... ...yani... ...bir üç, beş, sekiz, on iki falan diye giden bir altın oran var... Evet. ...bunun da... ...bir özel bir adı var... ...şimdi aklıma gelmiyor... ...ilginç bir şey bu tabii, çok düşündürdü beni bu... ...onlara sordum, siz ne yapıyorsunuz dedim... ...yani talebelerden kaç size kalıyor... ...hocam yıllardan beri arkadaşlarla biz bunu tartıştık... ...on talebede bir talebe bize kalıyor dedi. Orada da onda bir. Onda dokuzu ama Muhyip oluyor. Bizi Mühim. seviyor. Ama e, futbol sahasına inip de e, ter döküp futbol oynayıp kol atamıyor. Tribünlerde oturup çekirdeştiriyor. Bizi izliyor. Evet. Dikkat edin Ondan sonra diğer yurtlarda, her gittiğim yurtlarda bunu ben soruşturdum. Bir sene, iki sene bir sosyolojik araştırma vardı. Yale Üniversitesi ile alakalı orada kuru kafa Tarikatı değil de kuru kafa topluluğu diye böyle orada siyasalcılar mı yetişiyormuş? Ne yöneticiler mi değil Harvard da evet Kulüb Kulüb kuru kafa kulübü evet. dediğin gibi onlar kendi aralarında bir araştırma yapmışlar yayınladıkları bir yılda bir defa mı iki defa yayıldıkları yayınladıkları bir revü var evet. bizim diyor yeğil mensuplarından yeğil üniversitesine geri dönüş yapıp da yeğil üniversitesine ...hizmet eden ve geldiği, çıktığı kaynağı kaybetmeyen o sumon balıkları gibi aslına dönebilen kaç tane yeğil Üniversitesi mensubu var. Onlar da 1'e 10 olanı bulmuşlar. Evet, hep yine aynı. <gülüyor> aynı rakam. Evet. Hep 1'e 10. Fraktaller onu gösteriyor. Kur'an'ın günde onu söylüyor. Gittiğim yurtlarda da ta yeğil üniversitesini bazı e, referans noktası alarak baktım. Her yerde böyle. ...sahabi kiramdan biliyorsunuz... ...aşere-i mübeşşere kişi. O da, evet. Hepsi... ...asab-ı kiramın tamamı... E, ...mübeşşere olmamış. Aşeresi mübeşşere olmuş. On tanesi. Başka? Yok. İşte Bedir Savaşı'na katılanlara... ...radıyallahu anhum ve radu'an... ...diye ayetler var biliyorsunuz. Evet. İşte o benzer ayetler var. Yani... ...bunun üzerine ben... ...çok düşündüm yani. Bunun evet. üzerine çok konuşmak yani lazım. Yani güzel bir e, Sosyolojinin ...felsefi altyapısını... ...sosyolojinin... ...felsefi matriksini oluşturup... ...onun üzerinde... ...herhangi bir geleceğe dair... Sosyo kültürel hesap... ...kitap yapmaya kalksanız... ...bana göre o hesabınız tutar sizin. Bir milletin dönüşümü... ...20 sene. Hayır. Hz. Musa... 40 yetişiyor burada fiirde 40 sene 40 sene 2'si 40 yıl. Hı. O 40 yılın arkapıralanı var. O boşuna değil o 40 yıl. Evet. Onun arkasında da aynı şekilde ve dikkat edin 40 yılı bu bir 1.10 rakamıyla değerlendirmeye tabi tuttuğumuz zaman 4 sene. Efendim mi? Bir toplum çok yavaş dönüşür. Dönüşür, dönüşür. dönüşür genel yüzdüyü 40 sene dönüşür. ...hızlı yetişen insanlar dört senede yetişiyor. Onda bir oranı. Orada da var bir oran yani. Orada da var bir oran. Evet. Böyle en hızlı, piramidin en tepesi. Dört sene yetişiyor. Bizim tısavvufi seyircilik biliyorsunuz... ...murakabe muhabbete erişmek... ...yedi sene, sekiz sene, on sene. Murakabe muhabbet... ...işin şey tarafı... ...yani küçük havuz tarafı, büyük havuz tarafı değil. Esas murakabe muhabbetten sonra fena makamları. Evet. Şu i̇şte orada kaç kişi yetişiyor? İşte orada adam yetişme problemi var. Banka faizleri, haram, helal. efem söyleyeyim, ilim noksanlığı. Ondan sonra yer, tohumu attık, tarlanın, toprağının kalitesi. Efendim söyleyeyim, iman, imanın hakikati. Amel, amelin hakikati. Vessabikûnes sabikûn, yarışta öne geçenler. ...bir takım kavramlar ortaya çıkıyor. Bunlar hep azınlıktır. Evet. Yani... ...bunun üzerinde çok düşünmek lazım. Ve dönüşüm, dikkat edin... ...bir toplumun dönüşümünü sağlamak istiyorsanız... ...onda birinin... ...onda birine ulaşmanız mutlaka... ...en azından... ...bir sünnetullah olarak gerekiyor. Onda bir. Onda birini dönüştürdüğü zaman... ...korkmayın toplumun dönüşmüş demektir da bir. Onda bir. Işte. %100 dönüştürülemez. Mümkün değil. Kötüler her zaman var olacaktır. İyiler var olacaktır. Kötülerin süperleri olacaktır. İyilerin de süperleri olacaktır. Biz iyilerin süperlerinin, kötülerin süperlerinden daha çok olmasına çalışıyoruz. Tısavvı terbiyesi buna yol açan bir incelikle alakalı. O yayınladığı review, o mecmua sosyolojik bir araştırmanın konuşu... Onu ilk defa okuduğumda bayağı etkilenmiştim ben. Kur'an-ı Kerim'de ayet olarak da bir Müslüman on kafir donanımda olsun diyor. Sahabe biz güç yetiremeyiz deyince o zaman mi etün sabiretün yaglibu mi eteyin. O zaman bir Müslüman iki kafir donanımda. Demek ki bir mümin iki kafir donanımda olursa o da süper insan sayılıyor. Bire iki. Ama kalite düşmüş oluyor tabii. İşte ona biz havas diyoruz. Evet. Çoğunluğa havam diyoruz büro e 10 olanlara da eha sula diyoruz. Bunları işte nasıl okuyabiliriz? Bir başlangıç noktası, bir referans noktası bu ne kadar alınabilir? Sıhati nedir? Otantikliği nedir? Bunun üzerinde sosyolojik değerlendirmeler ve sosyometristler bunun üzerinden nasıl değerlendirme yapabilirim ben bilemiyorum ama George Fredman geleceğin yüzleri diye kitabı var. Evet. İşte Polonya diyor. ...Türkiye diyor, Meksika diyor... ...Rusya diyor, Çin diyor... ...önümüzdeki 21. yüzyılda... ...bunlar kalkacak, Türkiye'yi de görüyor... Evet. ...ve Atpor'un kurucusu... ...Yahudi teşkilatı, dünyayı karıştırmak üzere... ...böyle bir teşkilatın kurucusu... ...bakıyorsunuz... ...bu söylediğim fikirlere... ...bir ölçüm olarak... ...sosometrist ölçüm olarak... ...toplumu ölçmek üzere... ...kullandığı bu ölçüm... ...yani sosyolojik ölçüm e, kriterlerin bir tanesi bu konu oluyor. Evet. İnsan kalitesi. Kaliteli insan, evet. Türkiye'yi niye koymuş? 21. yüzyılda Türkiye diyor. Meksika'yı niye koymuş? Hindistan niye var? Polonya niye var? Çin niye var acaba? Beş ülke. Geleceğin yüzyılı. George Fredman, Adpor'un kurucusu. Yahudilerin dünyayı karıştırdığı bir merkez. O merkezin CEO'su. ...bu, George O bir mu kitabı? Türkiye'de var yani. Türkiye'de koymuş. 21. yılda Türkiye diyor. Onu anlatırken de... ...Türklerin tarihten gelen bir sosyogenetiği var. Dünyada... ...17 tane imparatorluk kurulmuş... ...hiçbir millet yok. Biz varız. Afrin'de gördük... ...hemen basit bir savaştı o... ...büyük bir savaş yapmadık. Yani normal bir savaş... ...yani süper bir savaş değil. O normal bir savaşta bile... ...halkın tansiyonu hepimizin... ...yüzlere... ...yüzde doksan vurdu... ...hepimiz böyle bir... Evet. ...biz yani... ...asker bir toplumuz biz... Evet, ...bizde cihat biz, var... ...savaşmaya hazır yani... Herkes. Yani, ...yani biz öyleyiz, yani bizim yapımız var... Evet. ...tarihten gelen genler var... ...tarihten gelen gelen genler... ...bugün psikologistler, ...psikogenetikler... ...ve sosyogenetikçiler tarafından... ...kabul ediliyor... ...türkiye'de birinci husus bu... Onun için bizim toprağımızın altındaki alperenler bizim üstünde yaşayan bizleri besliyor diyoruz. Rahmetli Çiçek Baba Hazretleri öyle, öyle söylerdi. Toprağın altındakiler tamıca toprağın üstündekilerden daha çok çalışıyor. Psikogenetik miras. Hareketli diyordu. Sürekli hareket halinde. Onlar hareket halinde olunca Allah dostları uyuyamaz hale geliyor. Uyanık kalıyor gözü açık. Duaya başlıyor. Dua ayarları. Bir sürü bir incelikler var. Yabancılar bunu farkında, izah edemiyorlar. Biz diliyle bu kadarını anlatabiliyoruz. Ama her halükarda bizim yaşadığımız dünyadan elde ettiğimiz kabiliyetler, yetenekler, bilinmelerler vesaireler, onlar bir ayrı bir grup eğitimden aldığımız bir şey var. Sosyaliteden dışında bilinçli aldığımız bir eğitim. Bir de doğuştan getirdiğimiz irsi, genetik faktörler var. Bunların tamamı bir kültür havzası içerisinde bir kültür tarlası içerisinde hars harsi tekamül harsi evolution kültürel evolution, evolution. yani bir yapı var insan yapısı bizim Çin insan yapısı Hint insan yapısı Polonya Leh, Ula insan yapısı, Rus insan yapısı bizim işte Anadolu insan yapısı Bunları da çok geniş düşünmek evet. lazım. Ve bu bilemediğimiz, bugün tartmakta zorlandığımız bu konu, Batılılar bunun somut kıstaslarını elde etmişler ve bu konuda çok çalışanlar var. Ben sadece bir isim üzerinde referans kullanarak anlatmaya çalıştım. Su aka aka kendi mecrasını bulacaktır. İnşallah. ...bizim ülkemiz de ak bu şekilde... ...mecerasına doğru elhamdülillah... ...son zamanlarda girmeye başladı... ...ve e, bundan sonra... ...büyük nehirler... ...ondan sonra büyük okyanuslar gelecek... Allah'ın izniyle... İnşallah, İnşallah. Allah izniyle e, ...tarih mecrasına akıyor... ...olay budur... İnşallah. ...ve bundan ibarettir... Yani ...bundan başka da böyle söyleyebileceğimiz... ...ifade edebileceğimiz... ...bir yapı yok... ...burada anlatılmak istenen... Evet. ...Yahya İstahri'yi vefat ederken... ...yani aklı başında değil haliyet nez... ...sekratül mevüt diyoruz... ...caet sekratül mevüt... ...ölüm sarhoşluğu, gitmek üzere... ...akıl başta değil... ...öyle zannediyorlar... ...eşhedü la ilahe illallah de diyorlar... ...diyorlar... ...o da yanındaki dervişin elini tutuyor. ...ey kardeş... ...kelime-i şehadet getir diyor... ...kelime-i şehadet getirtiyor... ...ondan sonra öbürüne... ...sen de kelime-i şehadet getir diyor... Ben zaten kelime-i şehadeti yaşayan bir insanım. Siz yaşıyorsunuz ama... ...kelime-i şehadetin hakikati sizde yok. Kelime-i şehadeti sizin ihtiyacınız var. Diyor. Evet. Dikkat edin. Ben ben zaten... ...öznelleştirdim kelime-i şehadeti. Sizin ihtiyacınız var. Eşhedü en la ilahe illallah diye... ...siz söyleyin diyor. Yapmak istediği burada bu. Nitekim... ...Ankara'da Malatyalı... ...Ahmet Kayhan dede... Evet. Mezarını Mamak civarında bir camisi var. Mezar da caminin içinde, bahçesinde, avlusunda ziyaret ettik. Ahmet Kayhan dede, işte 85-90 yaşında öldü. Çok mübarek, çok değerli bir nakşi ulularından bir zattı. Allah rahmet eylesin. Ey ziyaretçi, benim senin okuyacağın Fatiha'ya ihtiyacım yok diyor. Çünkü Fatiha ölmeden önce ihtiyaç. ...senin ihtiyacın var... ...Fatiha'yı sen kendini oku... ...diye bir uyarı cümlesi koymuş... Hmm, ...bu uyarı cümlesiyle... ...İstahri'nin... ...Yahya, Yahya İstahri'nin... ...bu ifadesi birbiriyle tam örtüşüyor mu? Evet, örtüşüyor. Değil, ...hem öyle. de çok yakışıklı bir şekilde örtüşüyor değil evet, mi? Evet hocam... ...biz kalp ölmüş... ...siz kendinizi dirildin... ...ben evet. dirilttim... ...ben eşhedü la ilahe illallah oldum... Evet. ...sen eşhedü la ilahe illallah biliyorsun... ...bilmek değil, olmak esas... ...bildik bilmedik diye ahirette sorulmayacak... ...oldun mu diye hesap olacak... ...bilgiden... ...namazın işte ilmi halini bildin mi... ...böyle bir bilgi yarışması yok ahirette... ...namazı kıldın mı, amel var mı... ...amelin içinde de ihlas var mı... ...bunlardan sorulacak diyor... Evet. ...işte... ...bende eşedü enna ilah illallah var... ...benim de sizin ihtiyacınız siz, var... Siz ...buyrun kelimeye şehadet getirin diye... Uyanak, ...ben uyanıklık halindeyim... ...ben de sekretül Mevüt, ...ölüm sarhoşluğu yok aklım başımda... ...ama sizin aklınız başınızda değil... ...lütfen siz aklınızı başınızda devşirin... ...kardeşler olur mu... ...diyerek açıklama yapıyor... ...Yahya İstahri Rahimihullah... ...evet onları uyarıyor yani... ...Allah razı olsun hocam... ...muhterem hocam... ...Kuşehrin Er isimli eserinde şöyle bir anekdottan bahsediliyor... ...Ebu Ali Rüzbari'nin kız kardeşi Fatıma'nın... ...şöyle dediği hikaye edilir diyor kardeşim Ebu Ali Rüzbali'nin ölüm anına yaklaştığı zaman başı kucağımda bulunuyordu yani o kadar yakındım gözlerini açtı ve şöyle dedi işte göklerin kapıları açıldı cennetlerde süslenmiş dedi yani göklerin kapılarının açıldığını gördü ve cennet de kendisine gösterildi cennetlerin süslenmiş olduğu gösterildi diyor ölüm anında demek ki bu tür şeyler de olabiliyor dilerseniz buradan devam edebiliriz muhterem hocam Buyurun sayın hocam Aüze bİllahı min Şeytanı Rıjīn. Bismillahı ar-Rhımanı ar-Rhıhi. Elhamdulillahı Rabbı l-ālimin. Wabihin astā'in. Vās-salātu Ebu Ali Rüzbari, Sufiye'nin büyüklerinden. Ölüm anında, biliyorsunuz, ayet-i kerimede, vaka suresinde, eser-i ve izâ belagatul hulkûm, ve entüm hîne izin temzurûn, can boğaza geldiği zaman diyor, hulkum şu boğaz. Boğazdan çıkıyor demek ki, bu şey boğazdan çıkıyor ama okunu evet, baş, başka bir konu. programda tamam. ona çıkıyor mu yoksa kalpteki noktayı suya dayağa gidip oradan geldiği yere mi gidiyor evet. diye Hı. çünkü akrabi ileyhimin hablil verit ayet göre ruhun çıkması esnasında bir damardan bahsediliyor hablil verit damarı hablil verit kalpten çıkan damar değil arterios değil ya ven damar. Evet. Kalbe gelen damar anlatılıyor. Yani kalbe giden damara habli verit derler. Kalpten çıkan atar damarlara arterleri de habli şıryan adı verilir acuda. Kur'an-ı Kerim'de kalbe giden hani çıkıyordu. İnsanın merkezine doğru yolculuk. Merkeze doğru yolculuk. Merkez çünkü ilk defa kalbe üfürüldü. Çıktı ifadesi orada kullanılan ahricu enfusukum ...canlarınızı çıkartın... ...dediği nefsin ölümü anlatılmak isteniyor. Evet. Esas ruh geldiği yere. noktayı ı üfürüldü. O noktayı ı da Kur'an indirildi. Zikirde de ı Süveyda'dan çekiyoruz... ...ve murakabemiz noktayı ı Süveyda referansından yapılıyor biliyorsunuz. O da kalbe merkez alarak hareket ediş. İçe doğru, merkeze doğru yolculuk. Dışa doğru değil. Evet. Evet. ...bir geniş bir anlatım var da... Onu, ...onu inşallah ee, başka bir programda... Yani. ...daha önce anlattım ben bunları... ...çok geniş anlattım... ...fakat unutuluyor... ...tekrar anlatılmasında fayda var... Buyurun. ...ben de dinleyicilere... ...bu kadar bir tüyo... vermeye arzu ettim... ...yani... ...nahını akrabi ileyhimin hablil verid... ...habli veridten daha yakınız diyor... ...yani... ...habli verid kalbe giden damar... ...kalbe gidiyor... ...kalbe gittikten sonra... ...orada nokta süveyda var... nokta süveydadan sonra... ...zamansız, mekansız önümüz Allah o tarafta. Evet. Zamansız, mekansız olan bir alanda. O alan, o alana, mekansızlık, zamansız olan alana... ...habli verit gidiyor. Biz de zike çekerken... ...sağ taraftan, sol tarafa, kalbe doğru... ...la ilahe illallah diyor, darp yapıyoruz. İşte o illallah deyince... ...la ilahe illallah nerede bitiyor? Göbekten başlıyor, la alna yükseltiyoruz. İlahi sağ tarafa çekiliyor. İllallah diye kalbe vuruluyor. Dışarı çıkıp gitmiyor. La ilahe illallah. Merkeze getiriliyor. Evet. Merkeze vuruluyor. Merkez söz konusu. Yani ölüken de merkeze, yani oradan kalp, Ama üfürülmeyi Cenab-ı Allah Hazreti Meryem'in Hazreti İsa'ya hamile kalmasında bu boğazındaki yaka açılıyor. Oraya diyor, şu boynuna üfürüyor Hazreti Cebrail Aleyhisselam. Ve oradan hamile kalıyor Hazreti İsa Aleyhisselam'a. Evet. Bakın şantamarı onlar. Bir de kurbanlık hayvanları keserken biz niye boğazını kesiyoruz? İzrail de oraya müdahale ediyor. Nefisle alakalı bir yapı o. Bir de belgeselleri de izliyoruz arslan, kaplan, leopar, değil mi? Yani. Hayvanlara saldırıyorlar, değil mi? Geyiklere, o hayvanlara, otçul hayvanlara saldırıyorlar. Saldırınca ne yapıyorlar? Direkt boğaza saldırıyor. Boğazını, Niye boğaza saldırıyor? Hep boğaz karşımıza çıkıyor. Ölüm ve boğaz. Kurban kesiyoruz, yine boğazından kesiyoruz. O hulkum üzerinde epi bir durmak lazım. Evet. O hulkumdan anlatılmak istenen, dikkat edin, o hulkum ...yani boğaza vardığı zaman... ...boğaz... ...o kan ile alakalı olduğu ki... ...iki kan damarı var... ...iki tane de soluk borusu var... ...yukarı doğru çıkarken... ...kesilmesi lazım... ...akşı iki tane gelen yer birleşiyor... ...tek bir soluk borusu... buradan çıkıyor değil mi? Evet. İşte o hulkum deyince... ...hem kan damarları, şah damarları... ...hem de soluk borusu... ...tamamını içeriyor. ...nefisle alakalı bir yapı... ...hava, akciğer... ...biliyorsunuz... ...canlılık, dirilik... ...efenime söyleyeyim... ...öyle bir yapı... ...öbürü de işte kanla, karaciğerle alakalı... ...bir yapı... ...ama nefsin en nefsün nebati... ...en nefsün hayvani denilen... ...yönleri bunlar öldürmesi ve ölecektir nefis... ...ruh ölmeyecektir... ...bu nefsin ölümünün... ...ruhla olan evliliği... ayrılıyor. İmam-ı Rabbani'nin mektubatında anlatıldığı gibi ruh erkek nefis kadın ikisinin oturduğu ev kalbimizdir diyor. Eğer aralarında ahenk ve uyum varsa aralarında uyuşum varsa armoni varsa sendeki kemalat çocuğu doğacak. Evet. Bu evlilikten. Ve sen insanı kamil olacaksın. Onun için o evde kalp evinde muhakkak ruhun ...nefis üzerinde... ...erkektir ruh... ...kadın da nefistir... ...bu erker ...el ricalu kavvamune ale nisa aitken... ...anlasıldı gibi... ...o evin üzerinde ayakta tutan... efendim söyleyeyim... ...inşa eden kaim, kıyam... ...öldürüp... ...tefessüne yumruk kurup yok eden değil... ayağa kaldıran... ...tekamül ettiren... ...öyle bir kalbe sahipseniz... ...o zaman siz insani kamül oluyorsunuz... Evet. Ama o hulkum... habliverit verit... ...bu kavramları değerlendirirken... ...beden... ...ki bedensel bir organdır hulkum... onu verit... ...bedensel bir organ damardır... ...ama arka planında... ...bunun nefisle olan bir bağlanısı var... ...kan, kan damarı... ...nefis kelimesi biliyorsunuz... ...yedi tane manası var, bir tanesi... ...kan anlamına geliyor Hatta. ...ruh anlamına da geliyor... ...değerlendirirken... ...bu manaları ve anlamları... ...dışlamadan... ...onları efendim, istisna kılmadan... ...genel toplayıcı bir mana... ...üzerinden gitmek lazım... Evet. ...geçen bir muhterem... ...tefsir hocası... ...tefsir duayenlerinden... ...bir arkadaşım var... ...benden iki yaş küçük... ...ona... ...şu ifadeyi kullandım... ...ve düşündü... ...ve dedi ki... ...vallahi doğru söylüyorsun dedi... Hangi ayet olursa olsun her bir ayet. Ben bir insan mıyım? Bana geldi değil mi? Tabii. Tamam. Ben insan olarak bir bedenim var. Var bedenim. Başka bir de ruhum var. O da var. Bir de nefsim var. Bu ayet hangi ayet olursa olsun benim bedenimle bağlantısı ne? Bu ayet benim nefsimle bağlantısı ne? Aynı ayet. Nefis referanslı nefis bazlı Ayete yaklaşıyorsam, ben bu ayetle nasıl ilişkiye geçebilirim? Nasıl ayeti nefsen öznelleştirebilirim? Bir de bedensel amel olarak bu ayet kerim ben amele dökmek istiyorum, ameli olarak nasıl öznelleştirebilirim? Bir de ayetin ruhu var, değil mi? Tamam. Ruhta benim bir hakikatim, nefis ruh beden üçlü mü var? Benim ruhuma acaba? Ruhumu referans alarak ayet-i nasıl öznelleştirebilirim? Ve üçünün birleşiminde o ayetin anlamı bende hangi hakikat doğuracak? Bende bana ait bir hakikat doğacak Ve o hakikat beni insanlığımı oluşturan bir arkedir. Mevlana'yı oluşturan arke Allahü Teala'nın isimlerine bir isimdir nihayet. Ben de o arkenin aracılığıyla esmaya ulaşacağım. Evet. ...esma arke değildir... ...arkelerimiz... ...o esmadan çıkmıştır... ...orada hepimizin birleştiği... ...piramidin bir tepe noktası var... ...hepimiz orada buluşuyoruz... ...ama ayrı esmalardan... ...ayrı arkelerden... ...ayrı hakikatlerden... ...ama göklerden gelen... allah Teala Hazretlerinin... ...kul küllün yağmelü ala şakileti anlattığı ayetler var... Evet. ...ondan sonra... ...küllü hizbin bimâ ledeyhim ferihûn diye bahsettiği ayetler var... ...direk ve dolaylı anlatımlar var... ...hepimizin yaratılışta... ...bir özelliklerimiz var... ...on iki tane burç var... ...on iki ayrı özellik var... ...on iki ayrı karakter var... ...ve sema zatür burç diye... ...bu burçlara da yemin ediliyor... ...ve eski Hazreti İdris... ...hikmetinde de var Mısır'da... ...oradan Romalılara geçmiş... ...oradan Yunan festevesine... ...Yunan festevesinden İslam festevesine... ...İslam festevesinden de bizim tısavva geçmiş... ...ama Kur'an dayanakları... ...ve Mısır'da Hazreti İdris... ...diye bir peygamber referansı var bunun. Bunları biraz iyi değerlendirmek lazım. Evet. Bunların tamamıyla düşünürseniz... ...her bir ayet-i kerimeyi... ...derviş, ben dervişlik yaparak... ...ruhumun ve aşkın benliğimin... ...bir farkındalığı var. O farkındalıkla... ...onu referans alabiliyorum. Çünkü zikir söküyorum her gece ben. 42 yıldan beri. Onun farkındalığı var bende. O farkındalıkla o ayet bana... Farklı bir şey anlatıyor. Nefsime farklı bir şey anlatıyor. Bedenime bir. Üçünü toplayabilir miyim? Ruhumu harekete geçirip ruhumun alacağı maziyeyi bilebilmem için bir tarikata girmem lazım. Bir tasavvufi inisiyasyon yoluna girmem lazım. Bir tasavvufi seyirüsülük yoluna girmem lazım. Ruhumun eğitimi lazım. Eğitimsiz ruh Kur'an-ı Kerim'de o ayetin benim ruh referansı olarak anlatımıma en büyük engeldir. Onun için sevrisülük, manevi tekamül yani aklın içine Allah'ın nurunun Allah tarafından bir nur atılması ve e, aydınlanmış akılın ışığındaki o ayet bana ruh merkezli olarak ne anlatıyor? Nefis merkezli kolay anlatıyor şeriat işte. Beden merkezli amel ama ruh merkezi iman, ihlas onlar mı? Evet. ...düşündü, düşündü, tesir hocası... ...mühterem arkadaşımız, profesör... ...Yatım doğrusun dedi... ...çok bütüncül bir holistik bir yaklaşım dedi... ...bu meseleyi biz... ...senin anlattığına göre, Kur'an-ı Kerim'i... ...nefis referansıyla... ...anlamaya çalışıyoruz, beden... ...referansıyla anlamaya çalışıyoruz... ...akıl referansıyla anlamaya çalışıyoruz... ...sen buna aydınlanmış... ...akıl kattın, Kur'an-ı Kerim'de... ...kalbine nur attığımız kişi... ...onunla yürür diye... Aydınlanmış akıldan bahsediyor Kur'an-ı Kerim'de. Biz de bunun farkındalığı olmadan Kur'an-ı Kerim tefsirlerini, yorumlarını maalesef yani eksik yapıyoruz dedi. Maalesef. Doğrusun dedi. Aydınlanmış akıl, aydınlanmış kalp. Allah'ın içine nur koyduğu kalp. Kur'an-ı Kerim'de kaç tane ayet var? Gülemiyorlar da çünkü ayet bu. Ayet. Ayet olması gülecekler de. Ayet olduğu için ayetlerde sahih tabii uyduruk bir ayet değil. Nezaydin lanat. İşte savunuculuk, buna ihtiyaç var. Evet. Bunları hep düşünmek lazım. Şimdi konumuza gelelim. Buyurun hocam. Yani bir konu konu yaşlıyım için. Tabii. mecburen Mecburum ben mecburen şey ederim. yaptım. Yani bu boğaza geldiği zaman ve entum izin tenzurun tam o sırada hine izin hine izin izin kelimesinde dikkat edin bir zamani zarf söz konusu izin kelimesi bizzat yine de bir zaman iki tane zaman iki tane zaman birleştirilmiş. Hinenin zamanlığı yine bizim bildiğimiz zaman. yine izin dikkat edin yine izinle. Profesör Michio Kaku Big Bang'de kainat meydana geldi büyük patlamada. Büyük patlama önce ne vardı? Cevap Hayal zaman vardı diyor. Imaginative time. Olanaksızın fiziği adlı eserinde profesör Amerikalı böyle anlatıyor. Stefan Hawkins de bunu anlatıyor. Hayal zaman. Gerçek değil. Yani hiçbir şey yokken, hiçbir şey olmadığı yerde zaman değildi, zamanın hakikati vardı. Zaman o zamanın hakikatinden doğdu. ...Müçüo Kaku ve astrofizikçiler... Stephen Hawkins'ler... Isaac Asmavılar... ...bunu 20, 21. yüzyılda buldular... ...geçen 20. asrın sonlarında... ...buldular hayal zamanı... ...Mudin Arabi Hazretleri 1240'ta buldu bunu... Evet. ...yeni bir şey değil bu... ...hayal alemleri... ...bir okuyun bakalım neler yazıyor... ...hayal alemleri diye... ...o e, William Çitik'in... ...hayal alemleri, Mudin ...bir okuyalım bakalım o kitapların neler yazıyor... Bugünkü bilim arkadan nal topluyor. Bunlara bir keşfiyatla buldu. Modern bilim, modern kuantum fiziğiyle, Erwin Schrödinger'den sonra Albert Einstein'ın görelativite kuramından sonra bulabildiler. Ve bunlarla ilgili de yazılar var. Mukayeseli. Bak Muharrem'in söylediğini, bir başka telaffuz edilebilir biçimi. Ha. İşte hine izin dediğimiz zamanın hakikatine ulaşıyor. Zamanın hakikatine ulaşırsınız. Zaman ötesini görebiliyorsunuz. Geçmiş, gelecek ve şu an hepsi birleşiyor. anı Vahid kalıyor. anı Vahid'in tekrarı zaman oluyor zaten. Zaman da hareketin sayısıdır diye felsefeciler, İslam felsefeciler anlatıyor. Eski Yunan'dan alınmış bu. Eski Yunan'da Mısır'dan, Mısır'da Hazreti İdris'ten almış. Hazreti İdris de Allah'tan almış. Hakikati var yani. Evet. Modern fizik de buraya geliyor. Yine izin, zaman, zamanın arkesi. ...zamanın hakikatine oluşuyoruz, ölmek. Aynı zamanın hakikatini hayal zamanı biz... ...gecileğin, murakabe yapıyoruz. Düzüstü oturduk. Elimizde haberleri izleyecek bilgisayarla da oynamıyoruz... ...biliyorsun. Evet. Böyle hiç kımıldamadan daldık. ve <gülüyor> وَيُحِبِّهُنَهُ Murakabe. Hiç kımıldamak yok. Hiçbir yere yaslanmadık. Yaslanmak yasak. Tam böyle bir uyku hali. Ama bir yere yaslanmıyoruz. Ashab-ı kehün, tahsebuhum eygazan... ...vehum rükûd... Onu yaşıyoruz. Uykuda ama uykuda değil. O murakabe halindeki, yaşadığımız hal, zamanın o arkesine ulaştığımız zaman. Kendimizden geçtik, kaybete daldık, yok olduk. Zamansızlığı yaşıyoruz. Ona artık hayal zamanın başlangıcı mı dersiniz? Yoksa zamanın hakikati mi? Orada bir şeyler çıkar ve gözükür. Nazara olur. Nazar olur. ...basar, nazar olur. Kur'an-ı Kerim'de allah Teala bakarlar diyor değil mi? Evet. Vücuhun yevmeyzin nazıra. Kalpler var, Allah'a nazar eder diyor. İla Rabbiha nazira, Vücuhun yevmeyzin nazıra. Yüzler var, pırıl pırıl pırıl pırıl. İlâ Rabbiha nazira. O yüz, yüz dediğimiz gibi yüzümüz değil, kalp. Vecih, vecih kalp. veci. Allah'a nazar eder diyor. İşte o hayal zamana derin murakabe halinde yuhubbuhum ve murakabe halinde kendimizden geçtik geçtiğimiz zaman zaman algısı kayboldu o algının kaybolduğu yerde yarı uyku hali uykuda zaman algısı tamamen kaybolduğu için uykuya Kur'an-ı Kerim ölüm adı veriyor uyku ölümdür zümer suresi ayet 42 Allah yu teveffa'l yine Allah yu teveffa'nfusahina meytaha ve allazi fi fi fi menami a uykuda ölüm diyor. Yani zaman algısını kaybol ölümdür. Ölmek zamanın tükenmesi. Uykuda da ben derviş olarak her gün de murakabe derslerimi yaptığım sırada zaman algısını mura, gaybet halinde kaybediyorum. Şahin Hakkıben Hazretleri de ve kitabında yazmış. O gaybet halinde takip edin orada kaybolun diyor. Orada başlıyor tekamül, imanın artması. Zaman olmayan bir zamana gidiyorsunuz. Ha. Tam öleceğimiz sırada işte o hali o zaman da yaşıyoruz. Murakabede zaten yaşıyoruz. Uykuda da yaşıyoruz. Öldüğümüz zaman da yaşıyoruz. Hepsi evet. aynı şeyler. Bir şeyler çıkar gelir ve görürsünüz. İşte burada Ebu Ali Rüzbari Hazretleri... ...kız kardeşi Fatıma'nın anlattığı gibi... ...kardeşim Ebu Ali Rüzbari ölüm anı yaklaştığı zaman... ...başı kucağımdaydı. Gözlerini açtı. Baktı. ...dedi ki işte dedi... ...semaların kapıları açıldı... ...göklerin kapıları... ...yani arzı ve semayı aşmış... ...dark materin oluşturduğu... ...kudret alemi... ...elektriksi bir alem... ...var... ...onu da aşmış... ...ve gözle görülür alemi... ...üç boyutta evreni... ...yüzde doksan altı olan o yapı... ...yüzde dörtlük gözle gördüğümüz evreni ayakta tutuyor... ...bilim bunu buldu... ...semavat... ...ne olduğunu bilmiyoruz. Bilim de bulamadı. Ama eldeki bütün... ...veriler var olduğunu ispatlıyor. Semavatı da açtı Ve semavatın kapıları aralandı. Semavatın öbür tarafına geçti. Peygamberimiz müyere çaparken... ...arzi ve semavatı açmıştı, değil mi? Evet. Ne, neyi buldu Aç, açıldığı zaman? Allah'ı buldu. Allah'ı. Bu i̇şte Ebu ahl ölmek üzereyken... ...semavatın kapıları aralandı... ...diyor. Yani... ...dünyayı terk ettim. Üç boyutlu dünyayı. Diğer o bilinmeyen... ...evren, alemin... ...o alemlerde... ...yani semavat denilen bilinmeyen... ...katmanlı bir yapı var. Orayı da terk ettim. Semavet ve arz olmayan... ...bir yerde... ...yeni bir şeyler gördüm ben diyor. Cennet gördüm diyor. Evet. Cennetin üstlendiğini gördüm. Sema'nın kapalar açıldı. Sema'yı açtım diyor. Çünkü o da bir varlık antimadde dünyası. Dark matter dünyası. Melekler değil. Meleklerin yaşadığı alan oluyor. Arz da üç boyunca bizim yaşadığımız... ...alan olmuş oluyor. Evet. O alanı da açtım. Meleklerin yaşadığı alanı da açtım. olun yaşadığı... ...madde dünyası alanını da açtım. Cennetler süslenmiş. Birisi oradan sesleniyor. Ey Ebu Ali! Ey Ebu Ali! Her ne kadar... ...senin isteğin... ...değil idiyse de... ...yani sen cennet... ...istemedin dünyada... ...cehennemden beni kurtar... ...cennet ve cehennem kaygısıyla... ...ibadet etmedin... ...senin böyle bir arzun yoktu biliyoruz ama... ...işte biz seni... ...en yüksek ve... ...en zirve rütbeye... ...ulaştırmış bulunuyoruz dedi... ...cennet istemedi halde... ...veriliyor... ...islemiş değil... Sana verdik, ...verdik diyor... diyor. Evet. Ondan sonra Ebu Ali Rızvari mealen şu şiiri okudu. Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım, senin ilahlığına, senin uluhiyetine yemin ederek söylüyorum, yemin ediyorum. Zati yemin. Sıfati ve Esma'yı yemin değil. Seni görene kadar hiçbir şeye severek bakmadım. içselleştirerek, benimseyerek bakmadım. Görüyorum ki fersiz, güçsüz bakışların ve gül yanağınla Bana işkence ediyorsun Sana bu kötülüğü kim yaptı Ben cennet peşinde değilim diyor Bu cennet ne oluyor diyor Ben bunu istemiyorum ki diyor Ben seni istiyorum Cennet cennet dedikleri Birkaç köşkle Birkaç huri isteyene versen anı ...bana... ...seni gerek... ...seni gerek... ...seni... ...yakışıklı bir ölüm değil mi bu? Evet. Ya, çünkü ben ölürken... ...atsana kuzunu... ...atsana kuzunu diyen adam biz biliyoruz. Allah korusun. Ölürken... ...bu ne... ...bu, bu, bu ne dedik? Adam kumarbazmış Ölürken... Evet. ...temutüne kema ta'yişun... ne kema temutun... ...nasıl yaşıyorsun... Öyle öleceksin Nasıl öldün Öyle dirileceksin Nasıl dirildin Allah'ın zoruna öyle varacaksın Para diye yaşadı Ölürken dolar Dolar Kur Parite Rant diyerek öldü Öyle yaşadı öyle öldü Dirilirken de Para Rant Dolar Euro diye kalkacak Allah'ın zoruna Para Parite Kur Rant diyerek gidecek ama Yunus ne diyor? Yarın Hakk'ın divanına varam Allah, Allah, Allah deyü diyor. diyor değil mi? Değil, de. evet. Biri para diye öldü, para diyerek dirilecek. Yunus Emre Allah diyerek yaşadı. Allah diyerek öldü, Allah diye dirilecek. Ve Allah diyerek Allah'ın huzuruna varacak. Ondan sonra ey Fatıma, birinci okuduğun beytin manasını biliyorsun. Ama ikinci beytin manası... ...zor dedi. Onu açıklamak güç dedi. Yani görüyorum ki... ...senin güçsüz bakışların... ...ve gül yanağın... ...bana işkence ediyor. Yani Ruzbari'nin kalbi... ...Mevlası ile... ...Allah'ı ile meşgul iken... ...hatırına... ...hanımının güzelliği geldi... ...ve ikinci beytte... ...ona işaret ettiği söylenir. Yani... O anda işte bir hanımı aklına gelmiş, niye onu hatırıma getirdin, ben onunla bir alakam yok, ben senin güzelliğini istiyorum dedi. O soluk güzellik dedi, o güçsüz bir güzellik dedi, esas solmayan güzellik, güçlü güzellik, güzelliğin hakikati ben senin peşindeyim. Evet, kafamdan evet. bu duyguyu sil at dedi bunu demek istedi diye yorum yapmakla birlikte fakir bu yoruma şu şekilde fakirane acizane iddialı olmayarak şöyle bir yorum buyur, getirmek buyur. istiyorum. Buyurun sen hocam. Mecazi aşktan kurtulmuş bir Allah dostu son nefeste ölürken aklına hanımının gelmesi biraz zor. Evet. Çünkü bunun örneklerini biz yaşayarak, bir eksperiment olarak bizzat görerek müşahede ettik. Onlar sadece Cenab-ı Allah'ın o sonsuza açılan ufuklardaki güzelliklerinin yansımalarından meydana gelen ışıklarla boğulmuş bir vaziyette. Kimisi ölüm sarhoşluğunda boğulmuş... Bu gibi zatlar Allah sarhoşluğunda boğulmuş. Evet. Allah sarhoşluğunda boğulan bir kimse sekretül mevitte boğulmaz. Aklı başında olur. Evet. Onun için vefat ederken tereyan'dan kıl, çeker gibi çıkar gelir. Onun için dünyanın neresini koyarsanız koyun bu insanları bir, eğer dünyayı nesnelleştirdiyse dünyayı zinnal olarak görür. elleştirdiyse, her yerde Allah'la beraber olduğu için Cenab-ı Allah'a ölmeden önce kavuşmuştur. Ve Allah'la beraberliğinde dünyanın en kötü yerinde bile o sevinci ve ümidi yaşamaktadır. Fakir bu ihtiras kaydıyla, evet. fakirene, acizane, iddialı olmayarak evet. bu şekilde bir e, parantez arasına alıp antır parantez olarak izah getirmeyi ee, edebe eğer aykırı çok e, cür et etmiş bulunuyoruz. Özür Estağfurullah Çok teşekkür ederiz hocam. Muhterem dinleyenler hocamıza teşekkür ediyoruz. Bir programda daha sonuna geldik efendim. Bir sonraki programda tekrar buluşmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın efendim.